Paulus'tan Korintlilere 1. Mektup 14. Bölüm Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Bilmediği dilde konuşan insanlarla değil, Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlamaz. O, ruhuyla sırlar söyler. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir. Bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir. Ama peygamberlikte bulunan inanlılar topluluğunu geliştirir. Hepinizin dillerle konuşmasını isterim. Ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Diller, inanlılar topluluğunun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan Dillerle Konuşandan Üstündür Şimdi Kardeşlerim Yanınıza Gelip Dillerle Konuşsam Ama Size Bir Vahiy Bir Bilgi Bir Peygamberlik Sözü Ya Da Bir Öğreti Getirmesem Size Ne Yararım olur? Kaval Ya Da Lir Gibi Ses Veren Cansız Nesneler Bile Değişik Sesler Çıkarmasa Kaval mı Lir mi Çalındığını Kim Anlar Borazan belirgin bir ses çıkarmasa kim savaşa hazırlanır? Bunun gibi siz de anlaşılır bir dil konuşmazsanız söyledikleriniz nasıl anlaşılır? Havaya konuşmuş olursunuz. Kuşkusuz dünyada çeşit çeşit diller vardır. Hiçbiri de anlamsız değildir. Ne var ki konuşulan dili anlamazsam ben konuşana yabancı olurum konuşan da bana yabancı olur. Bu nedenle siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından zenginleşmeye bakın. Bunun için, bilmediği dili konuşan, kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin. Bilmediğim dille dua edersem, ruhum dua eder. Ama zihnimin buna katkısı olmaz. Öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da, zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla da, zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Tanrı'yı yalnız ruhunla översen, yeni katılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden, ettiğin şükran duasına nasıl amin desin? Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin. Ama bu başkasını geliştirmez. Dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama inanlılar topluluğunda, dillerle on bin söz söylemektense başkalarını eğitmek için zihnimden beş söz söylemeyi yeğlerim. Kardeşler, çocuk gibi düşünmeyin. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşünmekte yetişkinler gibi olun. Kutsal yasada şöyle yazılmıştır. Rab, yabancı diller konuşanların aracılığıyla yabancıların dudaklarıyla bu halka sesleneceğim. Yine de beni dinlemeyecekler diyor. Görülüyor ki bilinmeyen diller imanlılar için değil imansızlar için bir belirtidir. Peygamberlik ise imansızlar için değil imanlılar için bir belirtidir. Şimdi bütün inandılar topluluğu bir araya gelip hep birlikte bilmedikleri dillerle konuşurlarken yeni katılanlar ya da iman etmeyenler içeri girerse Siz çıldırmışsınız demezler mi? Ama Herkes peygamberlikte bulunurken iman etmeyen Ya da yeni katılan biri içeri girerse Söylenen her sözle Günahlı olduğuna ikna edilecek Her sözle yargılanacak Yüreğindeki Gizli düşünceler açığa çıkacak Ve Tanrı gerçekten Aranızdadır diyerek Yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınacaktır Öyleyse ne diyelim kardeşler, toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahyi, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun. Eğer bilinmeyen dillerle konuşulacaksa, iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun, biri de söylenenleri çevirsin. Çeviri yapacak biri yoksa, bilmediği dilde konuşan, toplulukta sessiz kalsın. İçinden Tanrı'yla konuşsun. İki ya da üç peygamber konuşsun. Öbürleri, söylenenleri iyice düşünüp tartsın. Toplantıda oturanlardan birine vahiy gelirse, konuşmakta olan sussun. Herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker,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 evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı? Ya da yalnız size mi ulaştı? Kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbin buyruğudur. Bunları önemsemeyenin kendisi de önemsenmesini. Özet olarak kardeşlerim Peygamberlikte bulunmayı gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerle konuşulmasına engel olmayın. Ancak her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın.